153 Malik bin Enes Bin Malik bin Ebi Amir Esbahi, Ehli Sünnet'in amelde, ibadette ayrıldığı dört mezhepten biri olan Malikî mezhebinin imamıdır. 90. Miladi 709'da Medine'de tevellüt ettiği i̇bn Abidinin mukaddemesinde yazılıdır. Tabiinden olduğu şüphelidir. Fıkıhta, hadiste ve tefsirde çok derin bilgisi vardır. Hocaları da kendisinden istifadeye gelirdi. Bir hadis-i şerifi okuyacağı zaman, yeniden abdest alır, diz çökerdi. Medine'de hiç hayvana binmedi. Yaya yürüdü. Çok saygılıydı. 147'de istenilen haksız bir fetvayı vermediği için, 70 kırbaç, cop vuruldu. Yine vermedi. 179 Miladi 795 yılında Medine'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. Muvatta adındaki hadis kitabı ilk hadis kitabıdır. Çok alimler bunu şerh etmiştir. Afrika'nın kuzeyindeki Müslümanların çoğu Maliki mezhebindedir. Maliki mezhebinde en meşhur fıkıh kitabı Et ve El İhkam Kitaplarıdır. 154. Malik bin Nüveyre, Beni Temim kabilesinin reisiydi. Kabilesiyle Müslüman olmuştu. Resulullah bunu kabilesinden zekatını toplayıp Medine'ye getirmeye memur etmişti. Medarıcun Nübüvve, 690. sayfede diyor ki, Malik Rasulullah'ın vefatını haber alınca zekatları göndermedi ve sahiplerine dağıttı. Halit ibn Velid ile konuşurken Resulullah için sizin efendiniz yalnız kendi söylediğini sanıyor ve işittim ki efendiniz böyle söyledi dedi. Bu söz halide çok ağır geldi. Eshab-ı Kiram'dan Dırar bin Malik il Ezver esediye emre iledi. Dirar bunu katle Dırar, Dirar Resulullah'ın elçisiydi. Yermük Şam ve Yemame gazalarında çok kahramanlık gösterdi ve şehit oldu. Malik bin Nüveyre'nin kardeşi şairiydi. Kardeşi için Mersi'ye okudu. Halife Ebu Bekir radıyallahu anh, Halin'in özrünü kabul buyurdu. 155 Mehdi fatıma tüz Zehra soyundan, kıyamete yakın gelecek bir zattır. Adı Muhammed, babası Abdullah olacaktır. Alim ve veli olacak, yeryüzünün halifesi olacaktır. İsa aleyhisselam gökten şamayınınce Hazreti Mehdi ile buluşacaktır. Mehdi müctehit olup başka mezhepleri kaldıracak, bütün dünyada bunun mezhebi kullanılacaktır. Çok adil olacak, hiçbir mahluk arasında düşmanlık kalmayacaktır. Eshabu Kehf uyanıp maradan çıkacak Mehdi'ye hizmet edecektir. Hadis-i şerifler bunları ve daha başka çok alametlerini haber vermektedir. İbn -i Hacer el Mekki Kavlül Muhtasar fi Alamatil Mehdi'l Muntazir kitabında uzun anlatmaktadır. Rahimehullahü Teala. 156. Menavi veya Münavi. Abdurrauf bin Ali Hadis ve fıkıh alimidir. Şafii idi. 924'te Mısır'da tevellüt, 1031 miladi 1622'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, tarih ve ahlak ve tıp üzerinde yüze yakın şerhleri ve telifleri vardır. Künuzü dekaik kitabında 10.000 hadis-i şerif vardır. 1281'de İstanbul'da basılmıştır. 157. Mervan bin Hakem, bin Ebil As bin Ümeyye, dördüncü Emevi Halifesidir. Hicretin ikinci yılında tevellüt etti. Hazreti Osman'ın amcası oğludur. Babası Taif'e sürüldüğü için Taif'te büyüdü. Hazreti Osman bunu Taif'ten Medine'ye getirip kendisine katip yaptı. Hazreti Osman'ın şehadetinde Mısır'dan gelen Çingene ordusuyla sarayın bahçesinde dövüşürken boynundan yaralandı. Boynu iyirik kaldı. Hazreti Muaviye zamanında Medine ve Hicaz valisi oldu. 49'da azledildi. Abdullah bin Zübeyr'in halifeliğini kabul edecekti. Fakat İbn Ziyad'ın sözlerine aldanarak 64'te hak üzerine halife olan Abdullah'a isyan etti. Şam'da kendi halife oldu. 65 miladi 684'te 63 yaşındayken zevcesi tarafından uyurken öldürüldü. Bazı kitaplar taun hastalığından öldüğünü yazmaktadır. Alim miydi, fakih idi. Çok zeki ve akıllıydı. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Günahlardan çok sakınırdı babası hakem bin as Mekke'nin fethi günü imana geldi de münafık idi. Cemel vakasında Mervan'ın attığı bir ok Hazreti Talha'yı şehit etti. Halbuki her ikisi de Hazreti Ayşe'nin askeriydi. Bu muharebede çok yaralandı. Hazreti Ali bunu affedip Medine'ye gönderdi. Mührü üzerinde Allah'a sığınırım. Ona güveniyorum yazılıydı. Siyasi hayatı karışık ve karanlık ise de Abbasi tarihçileri halifelere yaranmak için hatalarını şişirmiş, hatta bunu kötülemek için hadis bile uydurmuşlardır. Düşman tarafından yazılan kitaplar elbet böyle olur. Hazreti Osman'ın hilafet işlerinde kullandığı ve Hazreti Ali'nin affettiği bir zatı mel'un diyecek kadar kötülediler. Osmanlı tarihleri Zaman yakınlığı ve sınır komşuluğu bakımından, Abbasi tarihlerinden tercüme edilmiş, onların tesiri altında kalmış olduğundan, eldeki kitaplarımızda yanlış bilgiler vardır. Şurası muhakkaktır ki, Abbasi'ler, Ehlibeyte karşı düşmanlıkta, Emevileri kat kat geçmiştir. 158. Mesruk Mesruk bin Merzuban Kufi, Tabu Tabii'nin büyüklerindendir. Yaptığı rivayetleri çok muteberdir. 240'ta vefat etti. İbn Hacer Askalani Tehzibü't-Tehsib kitabının 10. cildinde kendisini anlatmaktadır. 159. Meymun bin Muhammed Nesefi Hanefi alimlerindendir. 508 Miladi 1114'te vefat etti. Kelam alimidir. Temhîd kitabı meşhurdur. Başka eserleri de vardır. 160 Miktat, Miktat bin Amr bin Salebe kendi Miktat bin Esved ismiyle meşhurdur. Eshab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Önce imana gelenlerden ve Habeşe hicret edenlerdendir. Medine'ye hicret edemeyip İslam'ını saklayarak Mekke'de kalmıştı. İkreme Komandasında Müslümanlara karşı gönderilen Kureyş ordusundayken harp başlayınca İslam tarafına geçmişti. Bedirde ve bütün gazalarda bulundu. Mısırın fethinde bulundu. 33'te Hazret Osman zamanında Medine'de 70 yaşında vefat etti. hadisi i şeriflenme tedildi. Rədiyyallahu Talaa an. 161. Muaviye Ebu Süfyan bin Harp bin Ümeyye bin Abdüşems bin Abdümenaf oğludur. Anası Hint'tir. Eshâb-ı büyüklerindendir. Babası, anası ve kardeşi, Yezid ile birlikte Mekke'nin fethinde imana geldi. Kendisi daha önce imana geldiyse de, babasının korkusundan belli etmemişti. Huneyn gazasında baba oğul, Resulullah önünde kahramanca çarpıştılar. Resulullah'ın katipliğini yapmakla da şereflendi. Hazreti Ebu Bekr'in Şam'a gönderdiği orduda kardeşi Yezid ile birlikte bulundu. Yezid Şam valisi yapıldı. Yezid 19. yılda vefat edince Hazreti Ömer Muaviyeyi Şam valisi yaptı. Hazreti Osman bütün Suriyeyi bunun emrine verdi. Şam'da 20 sene 6 ay valiyiydi. 41'de küfede halife oldu. Şam'da 20 sene de halifelik yaptı. 60. Miladi 680 tarihinde 79 yaşında Şam'da vefat etti. Çok akıllı, zeki, güzel konuşur, çok sabırlı, halim ve çok cömert bir zat idi. Din İslam'ın yayılmasına ve yükselmesine çok hizmet etti çok memleketler aldı. İslam alimleri kendisinden birçok hadisi şerif almış, kitaplarına yazmıştır. Bu da, büyüklüğünü ve alimlerin din imamlarının kendisine inanç ve itimadını göstermektedir. Abdullah İbni Abbas ve Ebu Derda ve birçok sahabe ve tabi'in kendisinden hadis dinlemiş ve bunları din imamlarına bildirmişlerdir. Öleceği zaman Fahre alemin, Sallallahu Aleyhi ve sellem, kendisine hediye ettiği bir gömleğe sarılıp, hazinesinde saklamış olduğu Resulullah'ın saç ve tırnak kesintilerinin de gözlerine ve ağzına konularak defnedilmesini vasiyet etmişti. Hazreti Ali ile birbirlerine beddua ettiklerini, Kısası Embiya yazıyor ise de bunu bidat ehlinin uydurmuş olduğu kıymetli kitaplarda yazılıdır. Şam'daki Emevi Halifeleri İsmi ve Babası Muaviye bin Ebi Süfyan bin Harp Hicretten önce Yezid bin Muaviye Muaviye bin Yezid Mervan bin Hakem bin Ebil As Abdülmelik bin Mervan Velid bin Abdülmelik Süleyman bin Abdülmelik Ömer bin Abdülaziz bin Mervan, Yezid bin Abdülmelik, Hişam bin Abdülmelik, Velid bin Yezid, Yezid bin Velid, İbrahim bin Velid, Mervan bin Muhammed bin Mervan bin Hakem. medar ve 661. sayfede diyor ki, İmam-ı Ahmet'in Müsned kitabından, İmam-ı Suyuti'nin çıkardığı hadisi i şerifte, İrbat bin Sariye diyor ki, Rasulullah'ın yanındaydım. Buyurdu ki, Ya Rabbi, Muaviyeye yazı ve kitap öğret ve onu azabından koru. İmam Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Muaviye'nin halife olmasını istemiyorsunuz. Fakat o olmasaydı, çok kelleler bedenlerinden ayrılırdı. Emevi halifelerinin birincisidir. Radiyallahu Teala anh. Endülüs'teki Emevi sultanları. İsmi ve babası. Abdurrahman bin Muaviye, Hişam bin Abdülmelik. Hişam bin Abdurrahman, Hakem bin Hişam. Abdurrahman bin Hakem. Muhammed bin Abdurrahman. Münzir bin Muhammed. Abdullah bin Muhammed. Abdurrahman Nasır bin Muhammed bin Abdullah. Hakem bin Abdurrahman, Hişam bin Hakem, Muhammed Mehdi bin Hişam bin Abdülcebbar bin Abdurrahman Nasır Hişam bin Hakem tekrar. Süleyman bin Hakem bin Süleyman bin Abdurrahman Nasır. Ali bin Hamud bin İmam-ı Hasan. Kasım bin Hamud. Yahya bin Ali. Abdurrahman bin Hişam bin Abdülcebbar. Muhammed bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Nasır. Hişam bin Abdülmelik bin Abdurrahman Nasır. 479 Miladi 1087'de Merakişteki Murabit'in veya Mulesimin denilen devlet Endülüs'ü işgal etti. Avrupalılar bu devlete Almoravides diyorlar. 541'den 668 Miladi 1269 senesine kadar, Muvahhidin devletinin eline geçti. Sonra, Beni Ahmer devletinin merkezi olan, Gırnata, 898, Miladi 1492'de, kaybedilmekle, Endülüs'teki İslam hakimiyeti, nihayet buldu. 162 Muaviye II. Hazreti Muaviye'nin torunu ve Yezid'in oğludur. Emevi halifelerinin üçüncüsüdür. dini kanaati, takvası, insafı çok idi. 42'de altmış 64'te vefat etti. 64'te babası vefat edince, halife oldu ise de, 40. günü minbere çıkarak, halife olmaktan acizim. Size Ömer gibi bir halife aradım, bulamadım. Siz beğendiğinizi halife yapınız diyerek, hilafeti bıraktı ibadetle meşgul oldu 40 gün sonra vefat etti rahimehullahü teala yerine Mervan geçti 163 Mugiret ibn Şube eshab-ı kiram'dandır Arabistan'ın meşhur dâhilerinden biridir Yemame ve Şam gazalarında bulundu Yermük Muharebesinde bir gözü yaralandı. Katsiye, Nihavent ve Hemedan zaferlerinde bulundu. hazret Muaviye, Amr bin As'ı, Mısra ve oğlu Abdullah bin Amr'ı Küfe'ye vali yapınca, Mugire halifeye, Bir aslanın iki çenesi arasına nasıl giriyorsun? dedi. Bu söz üzerine, Abdullah'ı azledip, Yerine Mugire'yi küfe Valisi yaptı. Vali iken, ellinci yılda vefat etti. Radıyallahu teâlâ anh. 164 Muhammed Bakır. İmam-ı Hüseyin'in torunu, İmam-ı Zeynel Ali'nin oğludur. 12 imamın beşincisidir. İmam-ı Cafer Sadık'ın babasıdır. 57'de, Medine'de tevellüt, 113. Miladi 732'de vefat etti. Medine'de, Bakî'dedir. İlmi, irfanı, takvâsı pek çok idi. 165. Muhammed bin Ahmet Kemalettin, Taşköprüzâde Muhammed bin Ahmet, 959'da tevellüt ve 1030. Miladi 1621'de vefat etti. Aşıkbaşa Camii avlusunda babası yanındadır. Babasının Miftahü Sade kitabını Türkçe'ye tercüme ederek Mevduatül ulûm adını vermiştir. 166. Muhammed bin Cerir, Taberi ismiyle meşhur olan tarihçedir. Adı Muhammed İbn Cerirdir. Tefsir, hadis, fıkıh ve tarih bilgisi pek fazlaydı. 224 Miladi 839'da İran'ın şimalindeki Taberistan'ın Amül şehrinde tevellüt 310 Miladi 923'te Bağdat'ta vefat etti. Rahimehullahü Teala. Büyük tefsiri ve büyük tarihi meşhurdur ve çok kıymetlidir. Elde bulunan Taberi tarihi bu kıymetli kitabın bir Şii tarafından yapılan muhtasarıdır. 167 Muhammed bin Ebi Bekr Sıddık hazret Ebu Bekir'in oğludur. Annesi Esma idi. Cemel ve Sıffin İmam Ali tarafındaydı. hazret Ali zamanında Mısır valisi oldu. 38 yılında Amrim'de As ile harp ederken, 28 yaşında, Mısır'da şehit oldu. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha haber alınca çok üzüldü ve o benim kardeşim ve ahiret oğlum idi buyurdu. 168. Muhammed bin Ebi Şerif Kutsi. Muhammed bin Muhammed bin Ebi Bekr Şafii alimlerindendir. 822'de tevellüt 905 Miladi 1499'da vefat etti. Çok kitapları vardır. Rahimehullahü Teala. 169. Muhammed bin Hanefî'ye. Hazreti Ali'nin oğludur. Annesi Havledir. Hicretin 21'inde tevellüt, 71. yılda Medine'de vefat etti. Tabiîn'in büyüklerindendir. Fıkıh alimi, vera ve takva sahibiydi. Babasının çok sevgisini kazanmıştı. Cemel vakasına karışmak istemediyse de, babanın bulunduğu tarafın haklı olduğunda şüphen mi var, sözü üzerine babası yanında harbetti. Abdullah İbni Abbas ile birlikte, İbni Zübeyre biat etmedi. 170 Muhammed bin Mahmud Baberti. Ekmelüddin-i Mısri, Erzurum civarında, Bayburt'ta, 712'de tevellüd 786 miladi 1384'te vefat etti. Rahimehullahühü teala. Fıkı Ekberi Nesefî'nin Menârını, meşârikül envarı ve daha nice kitapları şerh etmiştir. Hidayeye, İnayet adında şerhi yazmıştır. Çeşitli kitaplarda yazmıştır. 171. Muhammed bin Yusuf Sinnûsî i̇mam Hasan soyundandır. Şeriftir. 895, miladi 1490'da vefat eyledi. Kelam ve akaid üzerinde çeşitli kitapları vardır. Cezayir'de, şâziliğinin bir kolu olan, sin -Nusi kuran Muhammed bin Ali sin -Nusi başka olup, 1206'da, Cezayir'de tevellüt ve 1276'da, Bingazi çölünde vefat etmiştir. 172. Muhammed Cevat Muhammed Takî, 12 İmam'ın 9.'sıdır. İmam Ali Rıza'nın oğludur. 195'te Medine'de tevellüt, 220 Miladi 835'te Bağdat'ta vefat etti. Rahimehullahü Teala. Halife Memun'un damadıydı. 173. Muhammed Husri, Hambeli idi. Muhammed Şibli'nin talebesiydi. 371'de vefat etti. 174. Muhammed Bahri Muhammed bin Muhammed bin Mahmud Hafız Buhari, Behaudini Buhari'nin esabının büyüklerindendir. 756'da tevellüt. 822. Miladi 1419'da vefat etti. 822'de hacca gitmek üzere Buhara'dan çıktı. Bir senede Mekke'ye gelip haccı ifa etti. Hasta oldu. Tavafı ve dağı güç yaptı. Medine'ye geldi. Ertesi gün vefat etti. Bursa'da Şeyhülislam olan şemseddin fenari namazında bulundu. hazret Abbas'ın türbesi yanına defnedildi. Zeynetdin Hafî Mısır'da taş yaptırıp getirdi. Tasavvuf nasıl elde edilir dediklerinde İslamiyete uymakla buyurmuştur. Farisi Risale-i Kutsiyye ve Tuhfetü's-Sâlikin kitapları basılmıştır. 175. Muhammed Şeybani Ebû Abdullah Muhammed bin Hasan Hanefi mezhebi imamlarından olup büyük müçtehiddir. Babası Şamlı olduğu halde Irak'a gidip Vasıt'ta yerleşmiş ve İmam 135 miladi 752'de orada tevellüt etmiştir. Bağdat'ta İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin derslerine senelerce devam etmiş, Ebu Yusuf'un derslerinden de istifade etmiştir. Birçok kitap yazmıştır. Harun Reşit kendisine çok hürmet ederdi. Halife Horasan'a giderken kendisini de beraber götürdü. 189 miladi 805 yılında Rey şehrinde vefat etti. Rahimehullahü Teala. Namazını halife kıldırdı. İmam-ı Şafii Bağdat'a geldiğinde halifenin huzurunda imamla sohbet etti. İlminin ve zekasının çokluğuna hayran kaldı. 176. Mühelleb, Tabi'inin büyüklerindendir. Basra'daydı. Aklı ve cesareti meşhur idi. Haricilerle çok muharebe etti. Basra'yı bunlardan korudu. 79'da Horasan valisi oldu. 83 Miladi 702'de orada vefat etti. Rahimehullahü Teala. Hazreti Muaviye zamanında Semerkant fethinde, Sayit bin Osman İbni Affan kumandasındaki orduda, çok kahramanlık göstermiş, bir gözü yaralanmıştı. 177. Muhyiddin i Şeyh-i Ekber Muhammed bin Ali, tasavvuf büyüklerindendir. 560 senesinde, Endülüs'te tevellüt, 638. Miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Zahir ve batın ilimlerinde kâmil idi. Fıkıh ve kelam ilimlerinde müçtehit idi. Konya'ya gelip Sadrettin Konevi'nin dul bulunan valdesini tezevüç etmiş idi. Zekası pek çok, hafızası idi. Sultanlardan, valilerden, beylerden çok saygı görür, pek çok hediye gelirdi. Hepsini muhtaçlara dağıtırdı. Çok kitap yazdı. Yazılarını anlayabilmek için alim olmak lazımdır. Fütuhât-ı Mekkiye kitabı 20 cilttir. Füsus kitabı çok meşhurdur. Müsameratı 5 cilttir. 500'e yakın kitap yazmıştır. Kadisallahu Teala Sırrehu'l Aziz. 178. Murad Münzavi. Eyüp Sultan ile Edirne Kapı arasında. Nişancı Mustafa Paşa caddesindeki Şeyh Murat tekkesinde ilm neşrediyor, halkı irşad ediyordu. Bu tekkeyi Şeyhülislam Minkârîzade Yahya efendinin damadı, Kengırılı Mustafa efendi medrese olarak yaptırmış ve oğlu Ebu'l-Hayr efendi 1144 senesinde Şeyhülislam olup, 1154 Miladi 1741'de vefat ile tekke'de babasının yanına defnedilmiştir. Muhammed Murat kuddesi rûh 1055'te Kabil'de tevellüt edip yüksek ilimleri öğrendikten sonra hacca gitti. Sonra Hindistan'a gelerek Müceddidi Muhammed Masumi Faruki'nin 1007-1079 kuddesi kalpleri cilalayan sohbet ve tevecühleri altında yükselerek tekrar hacca ve üç sene sonra Bağdat, İsfahan, Buhara, Belh, Semerkant, Mısır, Şam ve 1092'de İstanbul'a gelip Hazreti Halit radıyallahu anh civarında beş sene Neşr-i Ulum ve Tenvir-i Kulûb eyledi. Şam yolu ile dördüncü haccını yapmış 1120'de tekrar İstanbul'a gelip Sultan Selim rahmetullahi aleyh civarında Bacaklı Efendi menzilinde yerleşmiştir. 1132 miladi 1719'da vefat ederek Ebu'l-Hayr Efendi tarafından medresesinin dershanesine defnedilmiştir. KADDES teala TEALÂ SIRREHÜL-AZİZ murad Münzavi Kuddisesi Ruh hakkındaki bilgiyi Kadiri hane ismiyle tanınan Hanekahı İsmail Romi Kuddecesi Ruh Meşayih Kiramından ve Sultan Abdülhamit Hanı Sahni'nin 1258-1336 Hicri Çemberli taşta Sultan Mahmud türbesinde Meclisi Meşayih reisi Şerif Ahmet Muhyiddin'in 1327 İstanbul Tekayası risâlesinden aldık. Büyük zahmet ve fedakarlıkla hazırlanmış olan bu risale, İstanbul halkına asırlar boyunca feyz ve irfan saçan, yüzlerle ahlak ve fazilet yuvasını ve bunlarda parlayan binlerle ilm ve nur kaynaklarını ve bunların kalplerini aydınlattıkları zamanları güzel bir sanatla göstermekte olup cidden kıymetli bir tarih hazinesidir. Murad-ı Münzavi'nin, kuddisesi ilmin ve tarihin kıymetli bir abidesi olan mübarek türbesi yıkılmak üzereyken, 1402, miladi 1982 senesinde, askeri hükümet tarafından tamir ve tezyin edilmiştir. 179 Mürre bin Kâb radıyallahu anh Eshâb-ı kiramdandır Şamda yerleşti elli yedi senesinde vefat etti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yedinci babasının ismi de Mürre bin kağı idi bunun bir oğlundan beni mahsum ikincisinden beni Teym, üçüncüsünden beni haşim kabilelere hasıl oldu Resulullah üçüncü ebu bekr ikinci. Ebu Cehl birinci kabiledendir. 180 Musa Kazım İmam Cafer Sadık'ın oğludur. 12 imamın 7.'sidir. 129 yılında Medine'de tevellüt, 186 miladi 802'de Bağdat'ta vefat etti. Kazemiye denilen mahallededir. Zühd ve takvası, kerem ve cömertliği ile meşhurdur. Siyasete hiç karışmadığı halde Halife Muhammed Mehdi kendisini Medine'den Bağdat'a getirip hapsetti. Sonra Halife Harun da hapsetti ve zindanda vefat etti. Kazimiyye Mahallesi Bağdat'ın 10 kilometre şimal-garbında Dicle nehrinden 5 kilometre içerdedir. Türbesi çok süslü olup yanında büyük cami vardır. Dicle kenarında İmam Hazamın türbesi vardır. 181. müseyleme tülke zab. Vakti saadette Yemame tarafından peygamberlik iddia eden bir adam olup önce İslam'a gelmiş iken sonra mürtet olup çok kimseleri kendine bağladı. Resulullah Efendimize bir mektup gönderip kendilerine inandığını fakat kendisinin de peygamber olduğunu bildirdi. Arabistan'ın yarısı senin, yarısı benim olsun, dedi. O sırada Resulullah vefat edince, Hazreti i Ebu Bekr, hilâfetinin ikinci yılında, Halid bin Velid kumandasında asker gönderip, şiddetli harp oldu. İki taraftan yirmi bin kişi öldü. Mürtetler mağlup ve mahvolup, müseyleme, vahşî, radıyallahu anh, tarafından öldürüldü. 182- Ebu'l-Hüseyin, Müslim bin Haccac Kuşeyri'dir. Hadis imamıdır. Sahih-i Müslim kitabı, Buhari'den sonra en kıymetli hadis kitabıdır. 206. Miladi 821'de Nişapur'da tevellüt, 261. Miladi 875'te yine orada vefat etti. Ahmet İbn Hanbel'in talebesiydi. Kitabında yedi bin iki yüz yetmiş beş hadisi şerif vardır bunları üç yüz bin hadis arasından seçmiştir İmam-ı buhari ile nişapur'da bulundu çok seviştiler Buhari şerifte de yedi bin iki yüz yetmiş beş hadisi şerif vardır rahimehullahü Teala 183 seksen ebul Ambas kitabül vefa yazarıdır. Rahimullahü Teala. 184. Müzeni. Ebu İbrahim İsmail bin Yahya, Şafiî mezbeki fıkıh alimlerindendir. İmam Şafiî'nin talebesiydi. Fıkıh, kelam ve hadis ilimlerinde çok üstün idi. Vera ve takva sahibiydi. 175'te Mısır'da tevellüt ve 264. Miladi 878'de Mısır'da vefat etti. Tarafetüs Sugra kabristanında İmamı Şafii'nin yanındadır. Şafii mezhebi fıkhını toplayan ve kitaplara geçiren budur. Çeşitli kitapları vardır. El Muhtasar kitabı meşhurdur. Rahimehullahü Teala.